Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler 30 Nisan 2015 Perşembe Sabahındayız ve her Perşembe sabahında Olduğu gibi çok değerli dostlarım Oktay Demirsi ve Ege Kayacan'la beraber trafikteki Son durumu almak üzere Canlı yayın aracına bağlanıyoruz Alo Keyifler olsun Fahir Keyifler olsun Türkiye Ege'cim çok alttan geliyor sesin. Alttan mı geliyor? Şimdi nasıl? Çok bayağı alttan geliyor. Şu anda tam e, Hoşdere e, aşamasındayız. Burası biliyorsun e, trafiğin yoğun yaşandığı tampon tamponlu trafiğin hasrafa olduğu bir yer. Evet. Biraz bahseder misin e, Hoşdere'de trafik nasıl? Köprü trafiğine doğru yol alıyorsunuz. Şu anda köprü doğru ve e, sonra dönüş trafiğine doğru yol alıyoruz. Işıklar e, olumlu. Ancak e, trafikte yoğun ve gözlükler de büyük yetişmeye çalışıyoruz. Bu sabahta Oktay erken kalkmam için bize gelmiş. Ondan sonra bir baktım yasakta Oktay tam hadi kalk falan dedi. Tam kalkıyorum bir bastırıyor gıdıklıyor. Ne? Ya bakıyorum benim ağrıyor yapma falan diye o da boğuşmaya katıldı o yüzden biraz... <gülüyor> Şey Onun ya. sesini de alamıyoruz ee, Ege. Yani Oktay ne yapıyor şu anda? Canlı yayın aracındasınız. Ankara'nın sokaklarını fellik anda, fellik geziyorsunuz. Şu anda Oktay'da canlı yayın aracını kullanıyor. Aa ne oldu? Şoföre ne oldu? Bir dakika öndeki araçla şu anda işaretleşiyoruz. Allah Allah. Alo. Merhaba. Aa merhabalar. Evet. Şu anda sizdeyiz. Sosan, merhaba. Mü? Evet duydunuz mu? Evet duydum. Tamam. Bu sokakta mı inlediğiniz için? Oktay. Fahir, Oktay. Fahir, Oktay. Fahir, Fahir de Oktay diyor. Ha, O da Fahir. sana karşı boş değil. Bize kahve yap ama o dolaptaki kahveler yapsana. Aa, olur hiç merak etmeyin. Ee... Dolaptaki kahveler, Burak kahve değil de. Tamam anlaşıldı eee, efendim. Ee, Fahir sen anlat. Ne istiyorsun bu kadar anlıyor ya? Bilmiyorum ben de anlamadım ya. Burada bu kadar şey yapıyorum. Operasyonun hayır. başındayım. Bundan sonra ben yayın uyandıracağım. yayın aracımızda mı sıkıntı var acaba? Herhalde olabilir ya canlı yayın aracımızda sıkıntı olabilir. Her şey yolunda diyorsunuz Ankara'da herhangi bir gelişme yok. Şu anda yolunda, yolunda. şu anda 2 e, e, Deneç geçtik ve e, gerçekten kuru kuru bir gökyüzünün altında ilerliyoruz. Ha, şu anda nasıl sesim? E, şu anda harika mükemmel. Şeye gidebilir misiniz ee, hazır şey gelmişken var. Ege? Bortakal suyu dökülmesin diye pencereyi açmıştık da ondan. Ha, ondan ötürü diyorsunuz. Tamam peki hazır gelmişken e, sabah sabah sizi Atatürk Orman Çiftliği'ne doğru alabilir miyiz? Çünkü orada son dakika gelişmeleri oldu dün gece e, itibariyle. Dinozorumuz geldi. Aa evet dün bir binçle dinozor takmışlar. Evet dün dinozor takmışlar. Robot gitti dinozor ne geldi. Ne Robotu aldılar dinozor mu taktılar? Robotu aldılar dinozor taktılar. Her ay değişiyor bundan sonra. Ay çok keyifli ya. ya vallahi Şehirimize ki... bir bu eksikti yani. Ya güzel ama işte gidip böyle fotoğraf çekme imkanınız da var. Demek ki bir mağluk olsak bizim şehirde heykel dikilmemesinin ihtimali var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. O zaman canlı yayın aracındaki son gelişmeleri anı anı aktarmaya devam edeceğiz. Ben güzel bir şarkı dinleteyim size. Lütfen keyifler olsun. Keyifler olsun hepinize. Keyifli bir Ankara sabahından bir kez daha günaydın diyorsunuz yani. Keyifler içinde uyur. hadi bakalım keyifler olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. I love you. radyo babalığın öyle malı değil yani. I Lütfen love, yayın beklemez size. 103 doktora radyo tülesiniz modern sabahlarla hepinizde sevgili 8.44 oldu saatimiz 30 Nisan 2015 perşembe sabahında Fahil hoş geldiniz stüdyomuza Hoş bulduk vallahi teşekkür ediyoruz Efendim ne oldu birbirinizle güreş benim verdiğin eşme mi bu Hayır bana Ay, kahve getirip Kendimden bana, utandım ya Bana vallahi. kahve getirip getirmediğine bakıyor ve kontrol ediyor boynunu <gülüyor> uzatarak sana günaydın dedi ya bana günaydın bile demedi sana günaydın dedim baktım kahve var aa dedim kahve büyük büyükler. baktım Oktay'da da. o günaydın. zaman siz konuşun aranızda çünkü sen telefonda da konuşamadan ben o meseleyi halledip geleyim ya o bir mesele değil Allah ya Allah. bunun bir mesele olmasını istemiyorum çocuklar, artık ya günaydın. onur meselesi oldu benim için ya, ya evimizin sesleri hafif sinirlenince çatlıyor öyle bir şey mi geldi sinirlenmeden <gülüyor> yayın yapın diye bir cihaz mı takıldı Radyoya yeni öyle şeyler var Yeni özelliklerini keşfettik 28 sene sonra şu ne derler Mixlerimizin ne özellikleri olduğunu Bir kez daha öğrenmiş olduk Sinirlendiğin zaman sesi otomatikman kesiyor Günaydın sevgili dinleyiciler Günaydın sevgili Fahir Önc. Günaydın sevgili Ankara neydi? Türkiye Senin adın neydi? <gülüyor> Egemenç <gülüyor> Gerçek Aa. adım Egemenç Allah Allah siz baya güzel güreştiniz tahmin ediyorum Sabah bir neşve, bir huzur, bir sevgi yumağı haline gelmişsiniz. Ben evet. az daha güreşmek için e, çıkacaktım Ege'nin ya, zaten. vallahi Vay. küçük yolculuklar. Ney? Çıkmadı güreşmediniz mi? Yok ya. ya. Bu adam dedi güreştik dedi sabah dedi geldi dedi bu dedi. Yanından konuşuyorum onu bile dinlemiyorsun Oktay. Vallahi canlı yayın aracına. Ama ya, canlı güreştik aracına. dedi de yani sonuç olarak canlı yayının heyecanıyla demiştir. Efendim İşte bugünkü son canlı yayınımız olduğu için Ben o yüzden bir taraftan da canlı yayını Bir doğru. kez daha vurguluyorum biliyorsunuz Nasıl gibi. konuşuyorsun Fay, son yayın falan yani diye Son yayın dediğim e, bugün yani Bu haftalık, can, bu haftalık son, son canlı yayın Hiçbir zaman ölmeyecekmiş gibi canlı, canlı yayın yap, yap yarın, yarın ölecekmiş, ölecekmiş gibi, gibi İstersiz Bank kaydı, kaydı al kaydı, <gülüyor> Aynen abi aynen Güzellikler olsun güzel bir Ankara sabahından Hepinize bir kez daha günaydın Bakalım Teşekkür şöyle emiş. gündemimizi hmm, Tepe matlamı küfürü basarım Adana doğumlu olan sevgili Adanalı sanatçımız kim? Adanalı sanatçılarımız Yaşar. Yaşar. Haluk güzel. Levent. Haluk Levent. Haluk güzel. Levent. Ile Fatih meşhur. Terim Fatih Terim güzel Adana sanatçı değil ama Adanalı doğru Adanalı ünlüler de girer hmm, Fatih Yılmaz Terim deyince Güney. Adanalı deyince Yılmaz Güney doğru çok güzel ee, Ege Fahir'in sesi Fahir Öğünç Fahir Öğünç değil mi evet Adanalı olmasıyla ünlü tanıdığımız bir başka Bir sussa ben bir ayarlama yapacağım da Hep o konuştuğunda <gülüyor> o konuşurken ayarlama yapmak istemiyorum O sırada da şey de olsun istemiyorum bir taraftan da Peki o zaman Adanalı al Oktay bunu mu istiyordun? Bunu mu istiyordun? Sesimi sürekli olarak bastırmaya çalışıyorum. Hayır çalışmadım. hayır, olur mu ya? Sesin ne kadar güzel de böyle bir hakikaten Vallahi şey bilmiyorum. oluyor. Bu... Fahir'in mikrofonu değişmiş zaten. Benim mikrofonum değişti. Ondan bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok abi. Ne oldu Hı -hı senin güzel mikrofonun? Canım, evet, canım, canım canım mikrofonları mı O Bilmiyorum ona yapacak bir şey yok. Şöyle bakıyorum. Sağa sola bakıyorum. Herhangi öyle bir mikrofona rastlamadım. Hmm. Kimmiş ee, Fahir Adanalı? Adanalı doğumlu olan ünlü sanatçı Ayşe Hatun ön almıştı meğerse. Hmm, hiç duymadım hmm. konu ya. ya Adanalı. Evet, hiç hiç bugün... Adanalılığı ile ön plana çıkmadı ki. Doğru. Hiç hep Adanalı... Sanatımla ön plana çıkmak istiyorum demiş. Hep Adanalı geri plana attı ama ne zamana kadar işte düne kadar bir Adanalı damarım vardır özellikle tepem attığında ortaya çıkar temel özelliği sinirlendikleri zaman bol bol küfür ederim demiş benim dışımda ailemde kimse küfürlü konuşmaz ama ben de demiş böyle bir şey var bol bol küfür ediyorum sinirlendim küfür ediyorum Luke Skywalker'lardan giriyorum oradan giriyorum sonundan çıkıyorum diyerek e, kendisini beni böyle yetiştirdiler e, annem de diyor ki ben seni böyle mi yetiştirdim? Evet anne beni böyle yetiştirdin diye cevap veriyorum. Yani de. kimsenin kalbini kırmadıktan sonra, kimseyi rencide etmedikten sonra, özellikle eşyaya, eşyaya, mala, arkasından küfür etmeyi, gayri meşgule rağblik küfür edilir. Soyut kavramlara. Küfür ettikten sonra... Bana soyut bir kavram. soyut kavram mesela mutluluk ama Hayır mesela işte e, nasıl diyeyim bir yerde bir neşe var sen ders ay sizin neşenize. Gibi. Ha o neşeye ama o soyut mesela değil mi? Mesela merdiven so soyut kavram mı? Merdiven so, somut. somut. Eşyaya girer. Mesela ama, senin yapacağın işe ama küfür edilebilir mi? Tabii ki. Edilir, tabii. Eşyaya Hı? küfür edilebilir. Mesela giren. bir apartmana baktın bir apartmanın tipi hoşuna gitmedi küfür edeceksin rahatlıkla edebilirsin ama bir insan... Ama Pitiyocuna şöyle edemem. gitmedi. Küfredebilir misin? Hayır, edemezsin. Etmemen gerekir. Etmemen Uy, gerekir. Değil, edememe edem edemezsin. Ben dün evde ufak bir tadilat yapıyordum mesela. Orada hem uğraştığım parçaya hem de onu yapan mühendise gıyabında. Ama mühendise de değil de mühendisin yapacağı işe. işe. Neydi ee, Neydi gibi çok e, çünkü tadilat deyince siz o mu olduk pencerelere şey takmamız gerektiği ortaya çıktı. Ne? Kilit. Ha. Çünkü seninin duvarlara tırmanma özelliği olmayacak diye düşünüyorduk. Biz Çocuk onu... kilidi değil mi? Evet hep radyoaktif örümceklerden koruduk. Ama nereden geldi ısırdıysa duvara tırmanabiliyor. Düz ve ters duvarlara. Takabildin mi peki? Çok güzel taktım da bir tanesinde onu... Dudaklarını büzdün mü takarken? Çünkü senin öyle bir şeyin var. Böyle bir çekişlemek işle uğraşırken bir büzülüyor senin dudaklar. Selfie gibi yani Selfie şey gibi. E, Dil çıkarırdım sonra büzük dudaklar denir zaten Büzük dudaklar Ege'nin adı mıydı Fahir? E, hmm, unutmuşum ben onu hiç sormazdım hatırlasam Evet Ege <gülüyor> Yani büzük dudaklar e, Yani siyah beyaz sinemanın Unutulmaz büzük dudaklı oyuncusu olarak Eskiden ben dil çıkarıyordum Herhalde dil çıkmasın diye dudak büzüyorum ha, Araya sıkışsın e, diye hı. Orada onun bir tane parçasının böyle bir korunması var Onu duvara taktıktan sonra en son takman lazım hı. Önceden takmışlar onu onu çıkarmaya çalıştım vida girmiyor diye. O sırada ettiğim küfürün haddi hesabı. Çünkü kırmadan çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa kırsam kırarım. Anladım baya uzun uzun. Uzun uzun. bir şey yaşanmıştı. yani. Tasarımına, tasarlama şekline, aletin kendisine falan filan hepsine bol bol Ağzına yapalım. sağlık. Kimse, kim rahatsız oldu bundan? Kimse? Dün incinen, incinen kimse oldu mu? Hayır. hayır. Ben hayır. işte ondan emin değilim. Dün gece ben de merdivene küfür ettim apartman merdivenine. Ya ne kadar az bozuk adamlarla yayın gelmişim abi. tam ya. son adımı atarken bilmiyorum böyle kapıs kapının arkasından duyanlar oldu mu? Gecenin körüydü tabii de. Yani bir, biraz da sesli küfrettim. Haysenin basamak adedine gibi mi? Basamak yüksekliğine gibi. O, yani tam şey değil. Orta ortaya küfrettim ben. Yani böyle Aslında bir Aslında orada eşyaya küfretmiyor, kendisine küfür ediyor Oktay. Değil mi? Tabi zaten Freud'a göre küfrettiğin herkes kendinmişti. <gülüyor> Ne oldu? Kafalar karıştı. <gülüyor> Freud falan deyince akan sular durur bizde. <gülüyor> bu arada Dino'nun fotoğrafı gelmiş. He. Dino Dino Dino. Dün vardı şeyde. Ya ben Dinozor'u Twitter'dan. daha bir, bir şey zannediyordum. O kadar da büyük değilmiş ya. Baya minnoş bir şey koymuşlar. E şeyde de bu AVM'lerde falan oyuncakçılardaki Dinozor kadar. Vallahi neredeyse o kadar öyle söyleyeyim. Yok canım i̇ri, biraz daha... İri bir AVM'nin iri göbek... bir oyuncakçı dükkanında daha iri Dinozor'lara rastlayabilirsin. Göbek göbek. Tamam, yani bebek, şey, bebek şeyden e, tabii en boy farkı var da Tandoğan'daki şeyden çaydanlıktan, e, çaydanlıktan büyük çaydanlık kadar veya biraz ondan büyük olabilir evet. Yani boyu uzun. Hmm. Kuyruğu uzun gitmiş. Kuyruğu evet 10 yani metre 3 metre diyor Allah. 10 metre 3 metre imiş. Metre. 10 metre eni 3 metre boyu var. 10 metrenin boyu zaten 8 metresi de kuyruğu. E, si, Valla yani hiç. 3 metre mi? boy mu? E ne oldu ki beğenmedin mi? 3 metre boy kapı demek ya. Bildiğin kapı. Yani işte birazcık minnoş bir şey dedik ya. Öyle e şeyi nereye mi? koydular? Dinozorları sevimli göstermeye çalışıyorlar. Robotu nereye koydular? Onu herhalde Anka Park'a götürdüler. Of hayır, bakıyorum hakimsin Anka Park Anka derken. Anka Park açılacak ya. Anka Park'ın reklamı ha, için fuar. bütün bunlar. Fuar mı? Ya bu şey işte ya. Dünyanın yeni Disneyland'ı Anka Park. <gülüyor> tamam ya olacaktı. çünkü çünkü biliyorsunuz kapılar yapıldıktan sonra dünyanın dört bir tarafından turistler aktı Ankara'ya. Evet. Yani kapılara geldiler, fotoğraf çektiler, <gülüyor> yanlarında Gittiler. fotoğraf çekiyorlar, e, fotoğraf çekmek için hala geliyorlar, arkasından fotoğraf çekiyorlar, gece fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf, çeken, fotoğraf çekiyorlar. Turistlerin fotoğrafını çeken bir fotoğrafçı çekenlerin var. selfie'sini kendisini çekiyorlar. Evet. Yiyecek, evet, sokak, evet. Evet. E tabi ne olacak o turistler? Ne olacak? Nereye Şimdi, bir, ne gerekecek? Çekilen zorla Bir yere gitmeleri lazım. E, o yüzden e, Ankara Park. E Ankara Park. Onun tanıtımı için her ay bundan sonra değişik. Şimdi bu ayki şeyimiz dinozor. Bakalım gelecek ayı merakla bekliyoruz yani ne çıkacak? Belki bir yani şimdi... Hepsini koyduktan sonra mı bu Anka Park dediğin yer açılacak fayda? Çünkü o bayağı uzun sürer. Son dinozor heykeli koyulduğunda beyaz adam dinozor mm -hmm. heykeli yenmeyecek mm -hmm. okay, bir şey, şey oldu anlayacak. anlayacak. Maalesef. Hadi bakalım. O zaman bu şarkıyla devam edelim mi? Çok tatlı şarkılar var çünkü bu Şey Şeyi çalmayacağım mı? Hadi güneş parlasa ya baby. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Everybody modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili seferler. Hangi modern sabahlar? Everybody, Everybody is modern, is modern sabahlar. sabahlar. Servislerimiz salı ve cuma günleri karşınızda. Beyler ve bayanlarla ilgili bir bay birey ve bayan bireylerle ilgili bir haber mi istersiniz yoksa stresle başa çıkmanın yolları mı bu iki haberimiz çok önemli arka arkaya verilmesi gerekiyor sıralama Ama size Ama stres... ne güneş var tepede ya ne şitresi artık. Aa şitres olur mu? Alman stresi Alman şitresi, İtalyan şitresi, İngiliz şitresi ve en önemlisi Arap şitresi değil mi? <gülüyor> evet e, beyler, <gülüyor> beyler diyorum size sesleniyorum. Ee, siz değerli stüdyodaki beyler <gülüyor> ve tamam. siz radyoları başındaki beyler saatlerinizi geri alın. Zira seks oyuncakları satan bayan bireyler hayır. bayan bireyler de dikkatle dinlesinler. Evet. Sonuçta bay bireylerden yansıması bayan bireyleri olacak. Son araştırmasına göre oyuncak satan yani bu ne oyuncağı diyeceksiniz. Büyükler için oyuncaklar. Haa. Edalt oyuncakları. Edalt şey mı bu helikopterler falan dronelar mı? Ha dronelar. Kızılay 8. Şey, kat yani. Ha kızılay 8. Tamam, kat. Tamam öyle desene. Kızılay diyorken böyle kafanızı yuka, yukarı yukarı baktığınızda ulan burada bu kadar yer mi var? Ne hastasıymışız diyeceğiniz e, oyuncak satan yerler var. Evet. İşte onlardan bahsediyoruz onların araştırmasına göre. Kadınlar en çok saat 23 02 bandında. E, 23.02 bandında. yüzde %39. <gülüyor> 9, %48 bandı. Arasında. Erkekler de sabah 6 ile 9 bandında e, arzu duyuyorlar. Ne arzusu duyuyorlar? Oyuncak arzusu. Hayır, oyuncak arzusu oyuncak değil mi? oyuncak oynasa da. Yoğuşsak diye böyle bir yoğun bir... Bu kadar ters bir şey Çok ya. Çok zamanla... Kadınlar kaç dedin Fahil? 23.02 bandında. E tamam. Erkekler 6-9 bandında. Bu bandlar birbiriyle uyuşmuyor. Sabah Bakıyor. 9. Yani Üstü o zaman... Örtüşmüyor orta yol bulmak için öyle vakti bir şey yapılacak iki tarafta lanet ede ama öyle tarafta değil o zaman ikisinin arasında 02 ıı, öbür tarafta 06 saat 4 gibi diye 4 gibi ama iki tarafta huzur evet iki tarafında canı çekmiyor karşısının gönlü olsun diye. ama iki tarafa da eşit mesafede dikkat o eder ben, ben bu söylediğin şeye çok inanmadım yani bu kadar bu karamsar bir tablo yani o zaman değil. bu kadar Aa. nasıl yoğuşuluyor yani? Valla da nasıl bu kadar yoğuşuluyor? ortak zaman nasıl bulunuyor yani bu? Kaliteden ödün veriliyor demek ki oktay. Kaliteden ödün veriliyor. Ee, Kadınları sadece yüzde sabah severken. Ee, 6-9 bandında. Erkeklerin %16'sı e, gece bandında. Yani 23.02 bandında seviyor. Rakamlar şu anda beni yordu. Yo, yo, Tabii abi. eğlenceli bir konu zannetmiştim. Rakama boğdu. Ee, yok rakama boğmuyor. Hayır bu araştırmasıyla akşam e, Ahmet Hakan'ın programına da katılacak zaten. Evet. Bandında bandında diye rahat rahat konuşalım. Bakalım dövebilecek. Bandında, bandında bandında bandında e, türkülü dolu... bir program olacak anladığım kadarıyla şimdi böyle olduğu zaman da seçim e, ne yapacağız e, saatlerinizi beyler birazcık şey yapalım Abi bir parti kursak biz seçim e. şarkıları mısır böyle şey oldu. <gülüyor> Yüzde %12 ile geliyik <gülüyor> %13 ile <gülüyor> <de> olayabilir diye <gülüyor> dolaştık Aa, sokakta tek başına iktidar diye de şey yapabiliriz ya Yüzde de... %12 ile tek başına iktidar bak ne kadar güzel aslında onu şey yapmamızda gerek ya? yok ya Ege. istiyorsan öyle bir şeyle dolaşabiliriz yani İlla o oy pusulusunda arada, olmamıza gerek var mı? Psikopat gibi dolaşabilirsin Zaten değil mi? Zaten ben sana söyleyeyim kim bunu kontrol ediyor? Yüksek Seçim Kurulu o kadar şeyin hepsine hakim değildir. Baya biliyorsun çarşaf çarşaf parti var. Tamam. E biz de böyle bir tane şey diye. Bir araç kiralasın. Monarşik Türkiye Partisi diye. Ha. Ondan sonra M ne oluyor? MTP. MTP. MTP diye orada şey yapıyor. Vay vay vay hey hey hey hey diye. Bir de bizim şeyimizde... Ne derler Ama ona? Ama bir yüz olması lazım. Yüz bizim Dükkanın oradan geçer sürekli aynı araba ve aynı partinin daha doğrusu tabii dolayısıyla. Ben yüzü biliyorum. araba yani. var ya o onun gibi bir yüz olması lazım. Ben buldum yüzü canım. Ne? Valla dünyanın en korkunç yüzü ve oyların patlama yaratacağını düşünüyorum. Prens Charles mı? Hayır canım Prens Charles. Prens Charles da olabilir ya yani. Bunlar Türkiye tabii. Partisi'ni destekliyor. Onu şeylerde kullanırız. İnternetten yakışıklı bir adam bul. Kastlı kastlı böyle bir. Herkesin sırf yüzü ve takım elbisesi görünüyor ya. Evet. Kaslı kaslı çıplak bir adam olsa. Kaslı kaslı çıplak adam olmasın. Valla son derece böyle şey. YZP diye parti kuralım mı? O ne, ne ya? Yağlı zinci partisi. <gülüyor> ya ama o da usçı girer. E, Gece mırçılığa girer. Ne canım partiyle kur. ne demek ya? Ne diyelim? Siyahi diyeceksin. Siyahi ya. diyeceksin veya yağlı e, siyahi şey diyeceksin. Ne olur. diyeceksin? Afro Amerikan mı diyeceksin? Onda diyebilirsin. Afro <gülüyor> <ve> Türkiye'de adayım. <gülüyor> bir dakika afro Amerikan Türkiye partisi. Monarşik, Monarşik Afro Amerikan Türkiye partisi. Abi çok uzun olur o ya. Niye Benim, Amerikan diyoruz ya? Afro Türk diyelim o zaman. Şeyi koyalım. Bu bir tane palyaço var ya dünyanın en korkunç palyaçosu bir tane e, firma kullanıyor da onu birazcık değiştirirsek. Ha bilemedim ben onu. Hamburgar firması. Ha gülümse Türkiye falan filan diye. Ha tamam Gülümse Türkiye diye de. Hani böyle. Sıkıyorsa Gülümse Türkiye. Bir de şeyi de kullanırız. Ne ha, derler ona? Çok güzel bir şey buldum Vestere'deki ben. Vesteredeki şeyi de kullanırız. O adam. O adam. Tamam. Gülümse Kaderine Türkiye Partisi. Nasıl? Çok güzel. GKTP. Gerçi 4 harf olması 4 şey harf? midir? yok ya. Avantajdır bence. Var 4, 4 harf harf harf şeyler vardı zamanda partiler. E, ANAP vardı ne vardı? Gülümse Kaderine e, Partisi de güzel ya. Ne? Gülümse, Gülümse Kaderine Türk Gülümse kaderine, kaderine Partisi. Partisi. Türkiye yok. GKP. Valla bir bak internet. Ya da şöyle internetten bebek fotoğrafları... Geleceği falan böyle. Kedi. Vallahi ya sempatiyle ya korkuyla bir şekilde ben Vay çok güzel oy toplayacağım. Arada bir var. iki tarafı var. Arada bir kedi dedin. Ya işte sevimli kedi videoları. Ha bebek ve kedi diyorsun. Bebek kedi ondan sonra. Video mu bir de? Abi şey. Bayağı masraftan <gülüyor> kaçınmıyor adam ha. LCD koy araba Abi dusun. benim evde iki tane LCD var. Bir tanesini ben şey yaparım. Bir tarafta kedi oynar. Öbür tarafta bebek fotoğrafı. Oktay senin de şey alman lazım ya. Masrafa gir. Çift taraflı olması lazım. ya. Ben de evdeki televizyonu getiririm abi. Abi o da tüplü ya. Ne olsun? Fakir gösterir bizi. Doblo tutarız. Arkaya da Oktay'ın televizyonu Ne olacak abi? Tüplü televizyon. Ne güzel işte. Zaten koca koca hoparlörler koyuyorlar bayağı bildiğin arabalara. Görmediniz mi o bizim oradan geçen sürekli geçen TTP olsun. TTP ne? Tüplü televizyon partisi. ad evet ya. Türkiye'yi tüplü televizyon çeneti yapacağız. TTP. Abi bilmiyorum ya. Bence şu internetten yağlı zenci değil de yani güzel bir... Yağ zenci olmaz yok. Ben o partiye güzel, girmem. Güzel kadın erkek fotoğrafları bulamam ama o da şeye gider ya. Ben o partiye girmem. Bak gülümse kaderi neye girelim? Ne tip bir parti? Ne tip parti şeye gider Partiyi ya. Parti nerede veriyorlar? Adnan Bey'in şeyine gider. Öyle bir algılama olur. O Onun ne ya? Adnan ne? Güzel kızlar, yakışıklı erkekler. Ha, ha, ha. Adnan Bey zaman... deyince Adnan Oktar Gel, geldi mi? Aklınıza? Ha anladım. Başka bir Yok. şey yani 40 gün mü var seçimlere? O civarda bir şey. Bakayım. Sokakta gürültü yapabileceğin 40 gün var. Kimse de bir şey demez. Vallahi yani. kimse kimsenin ruhu duymaz Oktay. Biz de bir stres atmış oluruz. Bak strese kanca atıyorum haberiniz olsun. Stres haberine giriyor muyuz, girmiyor muyuz beyler? Aman dikkat. O zaman girelim madem telefonlar Yalnız, da geldiğine göre. Şu anda çok bağlı biliyorsunuz. Hı. ne Bayrak yetiştirebiliyorlarmış. Ya biz bayrağımızı Bayrak daha... falan olmayacak. Zaten tüplü televizyonu koyduğumuz zaman arabanın üstü dolar abi ben sana söyleyeyim depite <gülüyor> Joker abi cebimizde 200 var. lira da cebimizde kalıyor. E, yani. Çünkü o el koyacaksın. Şimdi onun sesi yok Fire. Yok. Bir de hoparlör koyacaksın. Ya ben ya düşük onun sesi. Halbuki tüp televizyona açarsın 24'e. Ver Allah ver. Ver Allah ver. Ee, o zaman telefonu alıyorsan al, almıyorsan Ay Çok siz... güzel parti ismi buldum yani. Yani hiç bugüne kadar hiçbir partide olmayan şey. Ne? 24 Saat Türkiye Partisi. 7-24 Türkiye Partisi 7-24 Türkiye 7-24 hizmet anlayışımızda karşınızda olacağız Ya o slogana girer ya Yüzde 2 hedefimiz Yüzde <gülüyor> 1-2 gibi bir bantla Dolaşmayı düşünüyoruz Günde 7 saat ayda 25 gün 7-24 Türkiye Vallahi güzel olur yemin ediyorum Bak çok rahatlayacağız ya bir de bir yeri tutalım. Orada şeyimizi açıklarız. Doğu Neden? Devrim Özdemir demiş ki ben miyim yoksa aradığımız yüz demiş. Bakayım bak <gülüyor> olabilir. Herkes bir yerden giriyor siyasete. Olabilir işte bir şekilde tabii yani taşın altına koymak lazım. Ama taşı bulmaya çalışıyoruz Aa, şu anda. Bak, slogana bak siyasetsizseniz siyasetsizsiniz. Ve burada diye bütün şeylerimizin e, fotoğrafları. Birlikte çektirilmiş fotoğraflar olabilir. <gülüyor> ayrı ayrı bireysel çektirilmiş. Ve Erol Evgin'e ben hemen şey götürüyorum ne derler ona teklif götürüyorum. Ben de şey yapacağım. Birlikte fotoğraf çektirsek ya baby diye mi? Yok yani Erol Evgin'i de yüz olarak kullanabilir miyiz? Ben partimizde? de sosyal medyasını yöneteceğim partinin ve şöyle oy verene anında takip. Takip ve takip çok güzel bir de ben şeyi de çok güzel buldum ee, müziğini de buldum. Ee, Erol gün söyleyecek. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Bak sokaklarda gidiyoruz. Nerede nasıl yaşarım bir de bana Öyle güzel şarkılar koysalar hakikaten Elleri, bu seçim ne arabalarında şey... ne güzel olur ya. Bak, akşam hakikaten. iyi geçiyoruz. Anlaşılmayan şarkılar var bir şekilde. bir ilk, Zaten ilk defa duyuyoruz bir de hızlı gidiyor araba. Doğru. Yani nakaratı da yakalamıyorsun. Nakarat, Aradan bir bunu, şey yakalıyorsun. Belki de nakarattır duyduğumuzda hiç. Abi çok güzel ikinci seçim parçamız da hazır. Neco. Paran parça hani ah yok yok param parça yani resimleri indirdim param parça dedim o güzel güzel duvardan bir o zaman bir de e, şey ha. koyalım mı Selçukural serseri <gülüyor> valla çok güzel olur mu Türk milletinin haklı için siyoduruz şey Kurt Gerek Adam oluruz gerekirse Kurt Adam bir oluruz bir de Atilla Atasoy koyalım Atilla Atasoy zaten sabit o ben sana söyleyeyim o partinin oradan anılar anıları kuruluş, merkez Zerat yönetim başkan kurulunda başka <gülüyor> merkez yönetim kurulunda mı tabi canım partinin merkez yönetim kurulu Atilla Atasoy Eczaneyi de kapatmış. <gülüyor> Oradan ben yani şu anda geleceğin Sağlık Bakanını görüyorum. Sağlık Bakanı Sağlık Çok güzel oldu ya, Sağlık, bak, Sağlık Bakanımız bak Sağlık Bakanımız Atilla Atasoy. Ondan söyleciğime Necoj ne yapıyorsun. Necoj Sanat Kültür Sanat Terasında. Kültür, kültür ve iniliyorum. Turizm Bakanı. Erol Egin, Erol Egin, Çevre Çevre ve Şehircilik Bakanı. bakanı Vallahi yemin var çünkü değil mi? Mimar, tabii. Mimar. Tabii ondan söyle. Sonra... Gümbür gümbür geliyor. Vallahi... Sadece partinin ismi çok fazla ismi var partinin. Evet. Hepsi birbirinden kuvvetli. Hepsi Peki, başka bir seçmen grubuna hitap ediyor. İktidar olursanız kadromuz yeterli mi? İktidar olursa kadromuz birkaç ülkeye yetecek kadar kadromuz var. Ya ben şimdiden soruları soruyorum çünkü. Suskanlar sor, sor. bir şekilde bu soruları soracaklar. Yemin ediyorum bütün Avrupa'ya hatta dünyaya kadromuz ben yeter. Sen şeyi de söyleyeyim cevabı buna. veriyor mu? Kadro derken hangi kadro yani? Teşekkür Nereye ederiz. kimi koyacaksın kadursumu? E tabii. Yani, dünya kadar herkesin akrabası <gülüyor> için yani. yerleştireceğiz. Adam ya. fazlamız var bizim diyoruz ya. Buradan kaynak sorusu da bak çıkabilir. Kaynak, kaynak da bu kadar. Kaynağımız vardır. hazır kaynak halkımız kaynak belki gerekirse belki bir ezan yine tekrar için oradan hani oradan da bir döngü. Yani bir kaynak şey, şey yapacağız. Ya. Kaynak olarak dur hazır bizim hazır ya. Bütün bankalardan kredi, bilte notlarımızı çıkaracağız. Kişisel olarak herkesin tamam. dur, Kaynak hazır krediler yurt dışından, yurt içinden bütün kredilerimiz hazır. Bir de orada... birkaç tane de gayrimenkulümüz var orda. Kartı... Oktay senin evdeki Kaynak diyeceğim ben kartı göstereceğim. <gülüyor> kaynak bu. Bu kartın limiti belli. <gülüyor> bu haber... <gülüyor> Az önce söyledik aslında yani <gülüyor> hakikaten biraz iyi niyetli olan dinleyicilerimiz anlamıştır. Televizyon mesela televizyondan konuştuk. Evden getireceğiz televizyonu. Tabii canım. canım. Kaynamız belli. Hep böyle kaynaklarımız. Öz kaynak. Kaynaklarımız. Öz kaynak. Öz kaynakları kullanacağız. Biz pusulaya girebilir miyiz şu noktadan sonra? Hı. Ne demek pusula? Pusulaya basıldı mı onlar? Oysa da şöyle mı? bir şey yapacağız. Sticker dağıtacağız. Küçük birer sticker. Bir partinin üstüne bizi yapıştır. Üstüne onu. bizi yapıştıracaklar. Oret evet. damgayı basacaklar. Yalnız bizim. perdenin arkasına stickerla geçmek yasak mı? Yok canım. Cüzün koy sticker'ı. Gir. Ne, Hayır imkansız mı demedim yani yasak yani. mı? Yani stikerini göstereceksin. Yüksek Seçim Kurulu azalarından imzalanmış, onaylanmış. Onu gireceksin o, o şekilde yapacaksın. Aa buluyorsun. çok güzel Merve Hanım da bak partimize girmek istiyor. Parti tanıtım klibinde ben oynayabilir miyim demiş. Tabii. Oynar tabii şu Parti tanıtım klibi de Gogo Bordello. Çok güzel Gogo Bordello'ya getiriyor. Anlaşılmadı Fahir yani Bizim şarkı olarak mı diyorsun? Klipte ve herkes şakır şakır oynuyor. Hanfendi de güzel oynarsa bence... Oynayabilir miyim dediği rol alabilir miyim anlamında ha, ama, he, Rol alacak hem de oynayacak içinde de var işte, oynamak Rol Hadi. yok biz gerçeğin kendisiyiz <gülüyor> Gerçeğin aynasıyız rol yok bizde rol yok Herkes şakır şakır oynayacak O zaman parti harekete geçiyor Sevgili dinleyiciler bu da partimizin açılış Kuruluş şarkısı Pink, Get the party started Merdivenlerden bulunacağız. Hadi Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo turası olan sabahlar devam ediyor seviyor severler. Faiz baya streslendim ya şöyle bir haber versen. Evet vallahi çocuklar tam da yerine geldiniz. Ben de ağzımdan aldığın ağzını yirin. Sevgili Ege, e, stres edin. Bak, evet. yani, profesyonel kanca Oktay. E, yani profesyonel. Valla bir aklımda ağzımda ba ağzım bal yiyorsun diye bir şey vardı. Onu söyleyemedim. Vallahi sizi dinliyorum. Kafam bir, bir sende bir sende. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Stresle baş etmenin en iyi yollarını en güzel şekilde modern sabahlarda bulacaksınız. Çağımızın vebası stres. Bunun için stres bileziklerimiz mevcut. Lütfen ısrarla isteyiniz. Ne oldu stres da... bileziklerim? Vallahi kaldırıldı. Çoluk çocuk oynuyor diyeceğim de bayağı zaman geçti üstünden. Yani, yani eski bilezikler hala iş görüyor mu lazım? Tabii Sonuçta canım. Onun pilli bir şey değildi. Pilli milli bir şey değildi canım. Onu bildiğim manyetik alan mı yaratıyordu? Ne yapıyordu böyle Yıkıldı insanı bir şeyler. Stres bileziği, stres bileziği bayağı da bir takıldı. Bayağı da çirkinde bir şeydi. Şimdi Çok. hatırlıyorum iki tane dopuzları olan uçlarında. Onlar işte o damarlara denk geliyordu. Oradan artıyı alıp eksiye veriyordu falan. Stresten eser kambıyordu. Stresten eser kambıyordu. Aa bunlarınız yok. Efendime söyleyeyim yeni e, 2015'de neler yapacağız, e, nasıl başa çıkacağız stres ediyorsanız. Çok güzel bir listemiz var. Hemen bu listemizi aktaralım. Heh. dinleyicilerimiz de öğrensin. Buyurun. E, İngiliz uzmanlar stresle baş etmenin yollarını açıkladılar. İşte bir o kadar şaşırtıcı ve bir o kadar da kolay yöntemler. Hemen bakalım. Strese girdiniz. Oluyor ya hani günlük hayatınızda bir ya strese dair. Olur, olur ama diyorsun Fahim. Olur ama girdin strese. Ne yapacaksın? Evdesin, iş yerindesin, aracındasın, sokaktasın. Ne yapacaksın? Evdeysek belli. Evdeysek belli. strese baş etmenin yolu belli. Hemen banyoya koşacaksın. Ha, böyle bir kestireceksin. Yok bir yok kestirmemek. duş ondan ha. sonra bir ha, kestirme. Duş. Bak çok güzel duş dedin. E, ellerinizi ılık suyla yıkayın diyor uzman. Ilık çok, çok sinirliyim. Bana bir ılık <gülüyor> su getirin. İçecek misiniz? Hayır, ellerimi yıkayacağım. E... Sabunlu mu sabunsuz mu? Sabunsuz. sabunsuz. Sabunsuz. Sabunlu. Bayağı suyun altına tutacaksın o zaman Evet yine. biraz o çünkü su neyi alır? Stresi, Stresi alır. Alır. Alır, Stres... alır götürür bak. Hem de ki, benim bildiğim kiri alır. Kiri de alır ama yani hani sabunsuz temizlik olmaz derler bazıları. Hayır bu arınır. Ruhi arınmaz. Pardon. Stresten arınmaz. Pardon özür dilerim öyle diyenlere bir lafım var. Yani <gülüyor> yalnız taştan duvar olmayacağına <gülüyor> yani. inanmıyorsun <Başımız> da sabunsuz <gülüyor> suyun <gülüyor> temizlik olacağına mı inanıyorsun? Zudum zudum zudum zudum zudum Evet. Ya bu etki etmedi. Yani etki etti de hayır. stresini azalttı ama istediğin seviyeye inmedi. O zaman suyun sıcaklığını biraz arttırırlar. Biraz daha zaten. hayır. Ya haşla elleri. Bak Soğuğu hayır. Soğuğu kısarım sıcağı açarım. Hayır yani söylediğim o anlamadıysan diye. Tabii şimdi diye. ılık su dediğimiz şeyi bir netleştirelim. 36 derece. göre o 30 derece. derece ılık sudur. Kimine göre 40 derece ılık sudur. Bazısı böyle seviyor. Duş alırken kıpkırmızı kesilsin vücudu Dirseğin, haşlama olsun. Dirseğini sokarsın. Eğer büzüşme yoksa o ılık sudur. Dirsek büzüşmesi mi Hı -hı. dediniz? O konuya geleceğiz. Onunla ilgili ayrı bir araştırmamız var. Hayır. Doğru sıcaklığı Nasıl? dediğimiz şey oda sıcaklığı. Yani 25 bir... derece. Hege kimyada oda sıcaklığı diye bir şey öğretmediler mi sana? Ben çocuk için oda sıcaklığını biliyorum. 25 derece. Kimya çocuk... almadım. Kimya almadım. Ben bir küçük az bir kimya Oda abi. sıcaklığı kaç derece sıcak ya? Okta sen söyle ya. Sen mühendis kokmuş 18, adam. 18-19 falan. Allah gibi odaya çocuk... etmesin ya. Ölür orada ya. Hasta olur. Burnunu çekmeye başlar. Ne çocuğu başar. ya? Çocuk yok. Oda var oda. oda var. O da var, da, oda kimya'yı var. gelecek nesilleri kim taşıyacak? Elbette çocuklarımız taşıyacak. Genç kimya yerler, genç kimya yerleri Oda sıcaklığı benim bildiğim 22, 23. Bilmiyorum. Doğru mu oda? İdeal yani. oda sıcaklığı değil. Oda serin bana yani. Kimine göre öyle. Tamam 23 derece 22 23 bandında bırakıyorum ben. Tamam mı? 20 25 derece bir yerde derece. bir yerde anlaşmamız lazım. Bir yerde anlaşmamız lazım. Ha bu sizi kesmedi. Kesmedi. Kesmedi. Hala <gülüyor> şitresiniz var. Kesmedi abi, dedik. Ne oldu abi, abi dedi. Gitme daha. abi sinirlisin hala kesmedi dedi. Ne yapacaksın? Ee, bir şarkı mırıldanacaksın. Hani ıssız bir yolda geçerken onu mu? Mırıldan ama söyle bağıra bağıra sorayım. Aynı şarkıyı mırıldanacağımız belli mi? Bu şarkı çok güzel mesela. Hani bir korku duyar ya insan. Hani bir şeyler. Ben yüzünden. üç gün arpağı yıderamı da mırıldanabilirim. <Gülüyor> ona bir. Üç gün arpağı yıderam. Beş gün burada yiderim. Bu yıllık burada kalam. Lo yine seni bana ağlam. Orada çünkü dur dur dursene diyor ya. Sinirlerine hakim <Gülüyor> ol şeyi var. Oktay bir şarkıda sen Mırıldan. <Gülüyor> Başka bir şarkı gelmiyor benim o zaman. Değiştir. Aklıma. Tamam bunu da fixleyelim. Tamam. Bunu da fixleyelim. Bu şarkıyı mırıldığının stresiniz tamam. azaldı. Biraz daha azalt. Çünkü tansiyonunuz biraz daha normale geldi. Ha kesti mi? Kesmedi. Kesmedi. Hala Kesmedi. sinirlerim oynuyor. Hala sinirlerim. O zaman dans edeceksin. O zaman neredeyse. Hayır dans etme yok. Dans yok mu? Dans, dans da edebilirsin ama ne yapacaksın önce? Ayak kapları çıkaracaksın. Tamam. Neden? Ayak kaplar. E, Ayağı sıkıyor. E, sıkıyor. Bir de vücut toprakla temas etmek istiyor. Doğru evde ya toprağımız ama olsun. Hayır, saksıya bas. Saksıya bas çıkar. Sardunya'nın kenarına koy ayaklarını. Ayakları ıslak istiyor tutsak. Ya yok Ege ben sana ne diyorsam o ya. Tamam saksıya ayakları koydum. Saksıya ayakları koydun. Sokaktasın, dışarıdasın. Hop çıkar ayakkabıları. Bahçeye koy, geç. Apartmanın bahçesine. Apartmanın geç. bahçesine toprak yok. Her yerde Kimse de bir şey Sana zaten sinirin yüzünden okunuyor. Adam Aynen. stresli derler. Bir şey demezsin. Ama level biraz daha azaldı. Kesti mi? Kes Kesmedi. Kesmedi. Hala level çok yüksek. Tekrar ayakkabıları ha. giyeceksin. Hayır, giymeyeceksin. Giymeyeceksin. Hemen o esnada ayakkabıları elle takıp çap çap yapsak o da bir eğlence çünkü. Ama ters anlatıyorsun gibi sanki fahir ya. Niye? Önce ayakkabıları çıkarıp ondan sonra türkü söyleyerek Leoboy'a gitmek ve ılık suda elini yıkamak lazım gibi geliyor bana. Ay ben bak sistemi söyledim. Sen e, suyu e, ters... ılık ...su kesmedi. Tamam. Bunlar etap etap... ...belki stresin ılık suyla kesilecek... ...bitti gitti. Ama kesmemesi durumunda... ...söylüyorum ben. Step by step. Çok güzel bir şarkısı var bunun zaten. Biliyoruz. Onda bulunan step by step diye... Ben, ben şu anda dördüncü kapanır. stepteyim. İnşallah kapanır konu. Step by step. Kapanmıyor. <gülüyor> ki kapanmıyor. Ayak kaplarınızı çıkarttınız. Yine kesmedi. O zaman ne yapacaksınız? Kaşlarınızı ovalayacaksınız. Veya ne? başka bir de işte öfeleyeceksiniz. Kaşlarınızı. He. Şakak değil de kaş mı? Kaşları bir ofalayın. Sen nasıl ofalayacaksın? Kaşların sen oynak kaçıyor. Ofalama değil sen de. Ofalama o. dediğin hop bir yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor. Sağ kaştan mı <gülüyor> başlayacağız? Sol kaştan mı? Ay ne kadar yanlış bir kelime söyleyeceğim diye o kadar korkuyorum ki. Sol kaştan mı başlıyor <gülüyor> Yoksa sağ, sağ kaçtan mı? Tuttuğun kaçtan başlayacaksın. Yani sen mesela... Ya da ikisini birden de öfeleyebilirsin. Aş çift Aynı esnada yapmaya çalış. <gülüyor> zaman içerisinde o senkronizasyonu, o koordinasyonu sağlayacaksın. kaç ov diye bir şey çıkaracağım ben. kaç ovma makinesi. Kaş da... mak olması lazım. <gülüyor> <o zaman. gülüyor> Kaş mak. <ovma. gülüyor> Ha, güzel. Bak bu markayı hemen bugün çıkışta yayında çıkışta tescillendirelim. Çok işimiz var ya Fahir. Vallahi ya. Yani evet. Bize bir iş listesi yapıyorsun sabah programda. Patentten <gülüyor> bir şey buluyor. Birimiz, birimiz parti yapacak. Birimiz seçim arabası şey yapacak. Birisi gidecek. İşimiz çok belli açar. Yayını bir an önce bitirmemiz bir lazım. Bir tane şey var benim hakkında çok Sor. net Fahir. Onu söylemedin ya. Ney? Kaş olma ama. Hayır stresi azaltma konusunda. Ha, dur, dur daha bitmedi. Ha, bitmedi mi? mi? Ben soruyorum Kesmedi. Kesmedi. Bu. Kesmedi. Stresin hala yüksek. Ne yapacaksın? Hemen oracıkta... Ayaklarını yıkma, yıkma. Hayır. Kendine sarılacaksın. Efendim? Bir kimse yok sana sarılacaksın. Hemen kendi kendine sarılacaksın. Zaten çimlerde çıplak ayağım. Çıplak. Kendime sarılıp orada dönülensem böyle çimlerde. Çok güzel bir görüntü. Tamam Şöyle bir mi, sevgili kul Kulunç kırar gibi mi? Kulunç kır. Kulunç kır. Anam anam anam. Söyle <gülüyor> mi? Tabii çünkü kır. neden biliyor musun? Neden? Ee, eğer etrafta sana kimse sevgi gösterecek durumda değilse kendinize e, her şeyin yoluna gireceğini söyleyerek sarılın tam manyak ya gibi da, bir şey olur ya, ya da en yakından geçen bir adama bana sarılır mısınız deyin. İnanın o insan size sıkı sarılacaktır, sıkı... Sarılacaktır. Kesin sıkı sarılır bence de. Sıkı sıkı sarılacaktır. İsterseniz küçük bir güreş çok abartmamak... Yanlış kaydedim. anlamayın dilenci değilim. Sadece stresliyim bana biraz sarılır mısınız? tabi abi ben benden birisi böyle bir şey istese... Sarılırım tabii niye yani sarılıyorsun? Sarılır. Adam ne olacak yani eline mi yapışır? Bir dakika iki dakika adam. Bir dakika iki dakika sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni al kendini yor beni evet. Temiz ve gizliliğe önem veren bir beyse sarılırım ben de. Ee, tabii ki. <gülüyor> Bu çok güzel son artık kesmedi kesmedi kesmedi kesmedi kesmedi. Bit artık 2015 noktasına geldiniz. O zaman işte joker hakkınızı kullanacaksınız. Cebinizde taşıdığınız arka cebinizde taşıdığınız Tarak. Değil. <gülüyor> ben o elleri ıslatıyorduk ya. Aha. Orada elleri ıslatıp saçı ıslatsak da iyi gelir gibi geliyordu da söylemedi onun. Yok yok o değil. Arka e... cebinize ne taşıyorsunuz? Arka cebinde mendil taşırsın. Ay, ne mendili Oktay ya biraz. Mendili ıslatıp ensene mi koyuyorsun? O çünkü ferahlatır fare o. Ya ben cep aşk... telefonu koyuyorum. Ay hayır. Hay, hay. Arka cebine. Arka cebine. Cüzdan, cüzdan mı? Cüzdan mı? Değil ya o cüzdanında da taşıyabilirsin. Arka cepte Kolonyalı şey mi? mendil mi? Kolonyalı değil. Değil. Fiş mi? Değil Bir değil önceki ya. market alışverişinin fişi mi? Onun ağzını ıslatıp onun alnına yapıştırıyorsun. O da çok iyi gelir. Hayır, kereviz sapı. Arka Haa. cepinde taşıdığınız kereviz sapına. Ama kereviz çıkıyor. sapı ceket cepinde taşıyorum ben de ondan. Ezilir çünkü. Herkes... Herkes tabii yani arkada taşıyor da ben onu bilemedim. Sen hınzırsın biliyorsun. o. Yüzden. Ne yapıyorsun kereviz sapını? Kereviz sapını, sapını böyle e, Red Kit'in sigarası <gülüyor> gibi... <gülüyor> Ağzımıza kakoyup çiğniyor muyuz? Bey bir soru sordu. Kereviz sapını ne yapıyorsunuz diye. Hesaplı bir <gülüyor> şey olunca. Dinleyemedik Ege seni. Son derece çirkin bir stresine yani. göre kereviz sapı, sapını şey... aldın. Hayır, ne ne yapacaksın bunu? Hakikaten ben çok şey soruyorum. yani Kereviz sapını yiyor musun? Ya yemeği yok. Çiğneyeceksin. Nasıl tütün çiğneyenler var mesela Amerika'da. Ee, işte çiğniyorlar, tükürüyorlar. Sen de e... çiğne de ondan sonra tekrar nereye koyacaksın? Nasıl taşınması falan da zor. Ceket Stresim cebine. stresin bitince tekrar cüzdanına veya ceket cebine koyacaksın. Çiğne çiğnedin. <gülüyor> <gülüyor> Stresler eser... Çok güzelmiş. Kalıyor mu? Kalmıyor mu? Stresler kalm. Hala <gülüyor> hala varsa stresiniz en yakın bir doktora. <gülüyor> en yakın bir sağlık kuruluşuna. Zaten biliyorsunuz stresle yapayım. mücadele hattımız var. 225 diye. Orayı arıyorsun. Otobüs mü bu fayr? <gülüyor> Otobüse biniyorsun. Herkes birbirine keremiz ikram ediyor. İki, Selan, telefon ediyorsun. Aloşitres attı. Efendim, Aloşitres. Ne o da bunları. Aloşitres neredesin diye. <gülüyor> bir şey daha ben ekledim mi? Ekle. Göz kapağı sevme. Doğru. Kendi imkanlarınla da sevebilirsin. Doğru. Aslında bu, bu biri bir. Ben garantili. Bu yöntem çok yumuşaktır zaten göz kapağı. Tabii gözlerini kapatacaksın. Yanında biri varsa ona sevdireceksin Nasıl demin mahalleden geçer Kimseye de kendi kendine seveceksin Madem ya karşılarla yani göz ile değil Hafif böyle bir kendini bir sevsen Bir stresi alsan ondan sonra Nasıl sevsen Genel öyle kendine sarıldıktan sonra Yok, ben Belki göz bir elektrikten bir karşı koyamayız İnsan kendi kendinden aldığı elektriği hiçbir şeyden almaz Ve elektriği kendi kendine yapıyor. ürettiği elektriği de Hiçbir şeyde yani, üretemez diyoruz Aynı Türkiye gibi Nevki Sandıblak demiştim buyur. Backstreet boys What down so hot like What down so Modern, sabahlar... Modern sabahlardan bir kez daha günaydın sevgili sonralar severler buyursunlar efendim. Yok ya. <gülüyor> ya. Kendi kafana göre buyursunlar buyursunlar buyurun. Bugün cumartesi gününden önce yaptığımız son canlı yayın olduğunu düşünürsek. Zira yarın Interstellar yayınıyla yarın mı? Yarın yani tabii. Bant yayınımız değil mi? var. Evet. Tamam e, bant yayınımızda karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Ama cumartesi günü ne bekliyor? Ne bekliyor? Başta İngiltere olmak üzere bütün Commonwealth ülkeleri ve bütün dünya ne bekliyor? Ee, doğum mu? Krençenin doğum günü mü var? Bebek bekliyor. Yok. Bebek ya. bekliyor. Bebek... Aa, ne kadar çabuk oldu tabii. ya? Ne, çabuk oldu olur mu? Ege zaman çabuk geçiyor. Doğan büyüyor işte. Doğmadığına göre doğması bekliyorum. gerekiyor ilk başta. O yüzden cumartesi bekleniyor. Ee, i̇kinci bebe geliyor. Ee, evet. Kız mı da erkek mi ikinci bebe? Tabii, belli değil o. Belli değil. Söylemediler. Bak, biliyorlardır da halka açıklamıyor. Tabii yani, halk. tabii şeyden saraydan birileri biliyordur kesin. Değil biz, mi? Biz, biz onda devreyiz değil mi? İlk çocukla devreyiz. İlk çocuk 2013 olması lazım. E tamam devreyiz işte 2013. Temmuz 2013 galiba. Temmuz, bizim de Kasım devreyiz. Tabii devresiniz, Devreyiz. Hmm. Ondan sonra şimdi bahisler açılmış. Cumartesi günü doğum yapması beklenen Cambridge düşesi Catherine'nin acaba kız mı olacak, erkek mi olacak, ne olacak isimler, isim bahisleri falan filan diye doğacağı hastanenin önüne tahta kurulmuş. Tamam. İsim bahisinde... Çok şanslı yok. Zaten 7-8 tane ismi oluyor. Bir tane mi tutturunca para alıyorlar. İki tane mi? Sayısal tane, gibi mi? çok 7-8 isim koymuyorlar İngiltere'de canım. Niye canım? Bu ya, Edward da Edward, Edward'un tane ismi var. var canım, bak, ilk bebeği George var. George var. var. Alexander var. Evet tamam. George, Alexander. Louis var? Louis var. <Gülüyor> Bunlar sadece benim hatırlayabildiklerimden yalnızca birkaçı. Yani, yani bu İngiltere'de şeyler büyük büyük mü yapıyorlar? Ne yüzdanlarını? Yaz yaz bitmez bu çocuk yarın öbür gün sınava girecek, ehliyet sınavına girecek, o karaleri kutuları dolduracak. Nasıl George mı kullanıyorum, Alexander adımı kullanıyorum. <gülüyor> yani bunlardan birisine şey yapacaksın ya biz Deniz Atlas'ta o zaten mağduriyet yaşıyoruz. Atlas mı diyeceğiz diye, çocuk onun hepsini öğreninceye kadar zaten 30-40 yaşına gelir ya. İsmini yazmayı öğrendiğinde zaten bütün alfabe hem de en zor harfleriyle. Harfleri, evet. Herhalde birini tuttururlarsa kazanıyorlar burada. Yani hmm. şöyle e, hastanenin önünde e, hakikaten bir bahis şirketi şey kurmuş tahta kurmuş hmm. daha doğrusu tahta koymuş üzerine yazılıyor hesaplar yapılıyor. Kız ismi için en güçlü olasılıklar Alice 5'e 4 veriyormuş Alice. 5'e 4 az veriyormuş. Yani işte. 5 yatırıp 4 mü alıyorsun? E kaybediyorsun. 5'e 1 oranıyla Charlotte. Charlotte 1'e 5 diyeceği noktayız. 1'e 5, de... e evet. 5 doğru. 1. Erkek ismi içinse en güçlü olasılıklar Arthur. Arthur mu? Arthur aaa. Yalnız Arthur olursa ilk çocuk biraz şey. Çünkü kralla bence Arthur ismi Arthur yakışır. Arthur yakışır ve bence direkt krallığı garanti gözüyle bakıyorum çocuğun. Söyle George Morsi değil. Kusura Arthur... bakma da Arthur yani der. Galih hiç boğdurmaya da Hı. gerek kalmaz. Ondan sonra Arthur kaça kaç veriyor yok da 1'e 8. Oo çok iyi. E az bir, yani demek ki olasılığı az canım Arthur dediğin şey olamayacağı için Arthur koymazlar diyorlar demek. Büyük ihtimal. Evet. Bundan sonra bir de James varmış. James, James mi? James. James diye kral ismi mi oğlum? 2 katlı otobüs şoförü ismini mi koyacaklar ya? Ege'cim sen burada otobüslere mi laf soktun? Şoföre mi laf soktun? James'e laf soktun. Belediye e Londra laf Belediyesi'ne laf soktu gibi geldi. Valla ya hayret. şey. James te isim olur mu ya? Ya nasıl bu? James. Sayısı? James. Kralım lan ben. Pardon pardon. Kral majesteleri. James. Majesteleri geliyor. James geliyor. James. Alalım sizin yorumlarınızı şeyinizi tahminlerinizi. Her... Yorumlar değil de tahminlerinizi. Ben kız olacağını düşünüyorum ve Elizabeth olacağından eminim. Vallahi bence de eğer babanın adını vermeyeceklerse hiç vermediler. Işte. Ee, Fairsan ee, kız olursa mı? Valla kız olursa Hayır, kız kız ya da erkek onda söyleyeceksin. Tamam bence kız olursa Elizabeth Water yani Elizabeth Su anlamında ee, kullandım. Elizabeth Water. Arthur Life. <gülüyor> <gülüyor> Arthur Can. <gülüyor> Arthur Can da Arthur Life de diğer adı olabilir. Ben erkek olacağını düşünüyorum ve Oktay koyacaklarını düşünüyorum. Valla Oktay bence olur ya neden olmasın? Ben, yani neden dört tane isimden bir tanesi Oktay olmasın? Bence ses tarifle başlamaması lazım. Ve bu, <gülüyor> o yüzden <gülüyor> otomatikman siz kaybediyorsunuz. Fahir ismi ön plana çıkıyor. Niye bunun. ses tarifle başlamaması lazım ya? Abi mesela. Yani senin adın tamam onu anlıyorum. Fahir olduğu için ses tarifle başlamaması lazım diyorsun ama. <gülüyor> yani başka bir şeyin daha var mı diye soruyorum. Mesela sebebi şöyle söyleyeyim mesela o Oktay diyelim kral oldu bu yarın öbür gün. Tamam. King Oktay oldu mu? Oldu. Ben çok güzel oldu. Kingege. O da evet, oldu. O da güzel oldu. Ya bu Kingege sanki Afrika'dan gelmiş bir futbolcu ismi gibi. Kingege. Kingege aldı topu ileri doğru gidiyor sağ kanatta atan yaptığı Kingege Kingege vuruyor ve gol. Tamam gol de olmuş <gülüyor> başarılıydı bu <da, gülüyor> futbolcu anladığım kadarıyla bayr yani tek başına bayağı sürdü ve golünü attı hem adil bir hüküm var hem de iyi bir futbolcu sırdayan bir futbolcu sen sen kendi ismini söyle King Fahir çikolata ismi gibi oldu o da Fahir Eemple böyle ikinci kalite çikolata. Yani şey dedi, "Mermedaltayım. bakkallarda bulursun." Bir tane King Fire alabilir miyiz? Hayır, şimdi abi yani King Fire de hakikaten şey ismi gibi oldu ya. Yanlış yerden gittin. Esas sesliyle başlayan güzel oluyor. King ekleyince başlayalım. Tamam abi ben haklarımı geri alıyorum. Tamam. Ben... Prince Prince desen mesela olur. Aa, bak. Prince Fire. Fire. Prince Fire. Ama bak mesela, Fire derken şey diyecek Fire. Var. Like a fire. Yani onlar öyle diyecekler. Fahir ne demek falan derse Fire zaman, like a fire falan diye şeyle uğraşma sen kendin git doğrudan <gülüyor> bir dük, bir şey, Like a fire şey dedin Fire atak Atakoğlu'ndaki gibi de demek <gülüyor> yeah, Fire <gülüyor> like a fire ee, aynen, aynen abi. O demek, değil mi? Aynen dediğimiz şu dakikalarda programımızın sonunda da geldik sevgi dinleyiciler. Yarın sabah bat yayınımızda karşınızda olacağız. Güzel bir şarkıyla bir, bir bayram da kutlayalım bu Bayram bugünden. kutlayalım, bir bayram. Şimdi daha kutluyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.